Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rab'lerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.